Yemekten sonra okunacak dua A. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'un merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra Elhamdülillahillezî et'amana ve seqâna ve ce'alena muslimîn derdi. Buyurulmaktadır. Yani ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler Allah Teala'ya mahsustur. O öyle Allah'tır ki, bizi yedirdi, içirdi ve Müslüman kıldı demektir. B. Muad bin Enes ve Aişe radıyallahu anhümanın merfu hadislerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim bir yemek yedikten sonra, Elhamdülillahillezî et'amennî hâzâ ve razekanîhî min ghayri havlin minnî velâ kuvvetin. Derse, Geçmiş günahları mağfiret olunur buyurdu. Yani ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler benden hiçbir hareket ve kuvvet olmaksızın şunu bana yediren ve beni onunla rızıklandıran Allah'a olsun demektir. C. Miqdat radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme et'im men et'ameni, ves'qi men seqani buyurdu. Kendisine yemek takdim edilen misafir, aile fertleri sık sık bunu demelidirler. Yani Allahümme beni yedirene yedir, beni içirene içir demektir.